950 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz İnce Aral. Merhaba İnce Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, İnce Hanım'la bu e, ikinci programımız e, kendisiyle geçen hafta söyleşimize başlamış. Ve geçen haftaki söyleşimizde İnce Hanım'ın yazıyla kurduğu ilişkiden, edebiyatının verimliliğinden ve edebiyatındaki perspektif fikrinden ve bu perspektif fikriyle birlikte bir bütünlüğe ulaşmak için parçalanma ve bölünmelerle kurduğu, farklı anlatım tekniklerinden bahsetmiştik. Şimdi biraz buradan devam etmek istiyorum ben İnce Hanım. Çünkü geçen hafta buna başladık. Siz bunu bilinçli olarak yaptığınızı söylemiştiniz. Bu bilinçlilik kurguyu ve anlatım tekniği de şüphesiz etkiliyor ve sizin edebiyatınızda mesela zaman söz konusu olduğunda da baktığımızda kahramanların hep bir gecikme bir şeye yetişememe e, ve bu e, halin de bu parçalılık, bölünme ve bütünlükle e, ilişki içerisinde olduğunu e, görüyoruz. E, siz ne düşünüyorsunuz? Kahramanlarınız o yüzden mi böyle bir yetişememe ya da gecikme hali içindeler ya da öyleler mi gerçekten? E, genellikle hepsi olduğunu söyleyemeyeceğim ama genellikle böyle bir gecikme. Ee, ve bunun yarattığı e, pişmanlıklar var ama yani bu e, benim kuşağımın e, kadınlarına özgü daha çok tabi ki erkeklere de özgü e, yani düşündüğüm zaman e, yaşadığım dönemi e, birçok şeye geç kalmış olduğumu e, görüyorum hatta yani bugün genç olsam Başka türlü e, Algılardım dünyayı Ve e, yaşamı diye düşündüğüm de oluyor e, Ben işte Yani o pişmanlıkları O e, gecikmişlikleri e, Farkına var, varılsın istiyorum Okur tarafından insanlar tarafından e, bir, bir yandan da şöyle bir şey var Yani e, o gecikmişlikte bir saflık var, bir temizlik var. Yani e, belki inandırıldığımız e, ilkeler, do, o zamanki doğrular e, bugünkünden çok daha e, saftı. Ve, o, onu, öyle düşünüyorum, saflık ya da samimiyelik e, söz e, konusuydu. E, bugün çok daha karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Ee, ama yine de bütün o gecikmişlikten günümüze aktarılmış çok şey var sanıyorum yazdıklarımda. Evet doğru. Bir de yani ülkemiz de maalesef pek değişmiyor e, bu konuda. E, bir de şimdi şeye geçmek istiyorum biraz da toplumsal cinsiyet rolleri kitaplarınızdaki. Bu da sizin temel e, meselelerinizden birisi. Bu toplumsal cinsiyet e, toplumun dayattığı toplumsal cinsiyet rolleri üzerine düşünmek e, ve buna daha eleştirel bir perspektiften yaklaşmak. E, bunu e, neden yapıyorsunuz? Bu toplumsal cinsiyet rolleri neden bu kadar önemli edebiyatınızda? Ee, yani bu, bunun temel bir e, sorun olduğunu düşünüyorum. Kadınlık ve erkeklik durumlarının e, yani toplum tarafından e, belirlenmiş ve sıkı sıkıya e, takip edildiğini düşünüyorum. Bu çok sıkıcı. Yani ben her şeyden önce erkeklerin de kadınların da ruh özgürlüğüne sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu öngörüyorum. E, ama bu Söylediğim şey büyük kontrol, kadınlık ve erkeklik durumlarını kontrol altında tutmaz. Bu ruh özgürlüğünü engelleyen bir şey. Yani buna büyük hasar veren bir şey. Bunun için bunu çok üzerinde duruyorum. Evet bu aynı zamanda kişileri e, önemli, örseleyen de bir şey. Yine sizin edebiyatınızda. Evet, da. evet çok örseleyen, e, kısıtlayan e, ve yani olması gerektiği kişiden uzaklaştıran bir şey. Evet, bu örselenmişlik halinin de yine edebiyatınızda önemli olduğunu görüyoruz. Ya bir söyleşinizde de Acının şiirini yazıyorum diyorsunuz bu beni çok etkiledi gerçekten ki edebiyatınızda bir şiirsellik de var yani metinlerinizi kurarken ki edebiyata şiirle başlıyorsunuz aslında şiirleriniz de var acının şiiri tam da bu iki programda konuştuğumuz şeylerin dile gelmesi mi bu evet acının... hem o, hem de yani Dünyada çok fazla acı olduğunu düşünüyorum. Ee, ama bunların e, büyük çoğunluğu yetiştirilebilecek e, önüne geçilebilecek acılar. Bazen e, küçük durumlardan da büyük acılar yaratıyoruz. Ama tabii esas şey e, hareket noktam Mutluluğun anlatılacak fazla bir yanı olmaması, yani e, acıların e, sorun olarak insanın karşısına çıkması ve bunların e, çok fazla görülmemesi. Büyük acılar, evet işte ölüm, şu, bu, kayıplar bunları e, kabul ediyorum. Ama küçük içten içe işleyen ve insanı e, aşırı dereceye derecede ya, yaralayan e, durumlar da var. Ben onları yazıyorum. Yani büyük acılardan çok küçük sürekli vurucu acıları yazıyorum. Evet. Onlar da ee, bir şiir Yani e, şi, b, bunlar ancak böyle şiire yakın bir dille anlatıldığı zaman anlamlı oluyor bir de yani. Öyle öyle ya algılıyorum. Evet, e, isterseniz bir ara verelim yine. E, bu hafta ne çalalım, ne istersiniz? Şimdi e, ben Türk Lübbi'yi çok severim. E, bir e, şarkı isteyeceğim. Sema Moritz'den, Düzün e, Zaman Zaman. Evet. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz İnce Bu İnce ikinci programımız. Kendisiyle bu bölümde kendi edebiyatının parçalanmışlık, bölünmüşlük ve bütünlükle kurduğu ilişkiyi ve zamanla yarattığı anlatım tekniklerini Konuştuk programımızın ilk bölümünde ve e, acının şiirini e, edebiyatında nasıl ortaya koyduğunu e, söyledi en son Inca'nın. Şimdi biraz şeyden devam edelim. E, sizin bir yeşil, mor ve safran sarısı yine ilk bölümde e, safran sarı pardon ilk bölümde konuştuğumuz e, toplumsal cinsiyet e, rollerini de e, üzerine oldukça e, kafa yoran işte yeşil yeni yalan zamanlar. Mor bir ailenin 24 saatini ve Safran Sarı'da sınıfta ki bir geleceksizlik hikayesini anlatıyor. Bu üçleme fikri nereden ortaya çıktı ve üç renk? Zamanla oluştu bu. Önce yeşili yazdım. Hı -hı. Ee, yeşil'de e, Türkiye'nin içten bir de, değişime uğradığı, bir, bir dönemi anlattım. O zaman e, yani 90'lı yılların başıydı. E, ve bir politik kurgu ortaya çıktı. Romanı <gülüyor> yazdıkça. E, bu beni bile şaşırttı. Bazen bir, bir serüvene atılır gibi başlarsınız e, ve öyle devam eder. Başlangıçta öyle ee, gördüğünüz durumların da dışına çıkarsınız ee, yeşil böyle oldu yani ben tabi sonradan fark ettim ee, o tarihte 90'lı yılların başında 10 yıl sonrasını 15 yıl sonrasını kurulamışım ee, Türkiye'deki o politik değişimin e, esaslı değişimin ee, nerelere arabacağını anlatmışım burada yeşilim yeşil rengi kullanmam sonra oldu diğer ki romanı yazdıksan sonra oldu fakat yeşil bir yeşile dönüşmek şeklinde söyleyeyim şimdi bunu neleri kazanacağımız kazanmış olduğumuz neleri kaybedeceğimiz üzerine bir romandı bu onun içinde parçalıydı ve o dönemde şey çok e, yaygındı yani e, parçalanmış e, bir roman şeyi, postmodernizm e, belki o şekilde algılanıyordu o zaman ben bir zaman inanmadım ona e, o, o, ama o şekilde parçaladım böldüm romanı e, ve e, sadece yalnız o yayınlantığı zaman değil, roman 15 yıl sonra anlaşıldı. Ya bana dedi ki, diyorlardı ki nereden bildin böyle olacağını? Bunları yaşayacağımızı nereden bildin? Ondan sonra başka şeyleri çevirdim gözümü. Yine Türkiye'nin gerçekleri üzerine. Mesela tarımdan mor bir aile hikayesi anlatır gibi görünürse de Türkiye'nin tarımdan sanayiye geçiş sürecidir. Toprakların durumu çiftçinin durumu yine parçalanan aileler o eski birlik içinde olmayan yani tabii ki bir roman eğitim için sadece algılanmamalı. Ben hem eğlendirirken eğlendirirken Anlatmak istiyorum bir şeyler. Türkiye'nin gerçekleri üzerindedir. Üç ee, roman. Ee, Safran Sarı'ya gelince şunu gördüm. O dönemde 2007'de yazdım. Ee, gençlerin e, hayal ettikleri dünyanın veya gelecek olan dünyanın artık e, puslanmış olduğunu e, ve gelecek perspektifinin kaybolmuş olduğunu gördüm ve o romanı da geleceksizlik üzerine oturttum bugün bunu yaşıyoruz bu evet. üç durumu da biz yaşadık yani ben sadece böyle e, duygusal e, çalışmalar yapmadım yaşadığım ülkenin e, var olduğum ülkenin e, sosyal politik kültürel değişimlerini de yansıttım benim e, önemli yanım budur diye düşünüyorum. Mesela evet. ondan önce bir kuran resimleri var. Kran evet, resimleri, ben de tam ondan bahsedecektim. Buyurun lütfen. Evet. Kran e, kran resimleri, resimleri de önemli. benim yazarlığımı baştan e, bir denemek yapıp değiştirmiş bir şeydir. Yani o, o, o öykü kitabıyla ben e, ülke gerçekleri. Yani. Acun'un şiirini yazarken e, ülkenin e, şiirinde yazmaya e, soyundum diye düşünüyorum. E, 1978 Maraş olayları. Maraş olayları. Olarak. Yani o. E, katliam efendim, katliam öncesini, sırasını ve sonrasını anlatan e, çok etkileyici bir kahramanlar üzerinden. Kahramanlar e, üzerinden. Ayrı, ayrı kahramanlar ama daha çok da kadınlar üzerinden anlatan bir şeydir. Bu benim e, yani zaten var olan e, politik görüşümü e, keskinleştirmiştir. Yani aslında benim bütün kitaplarımda e, ben kendim de yani o bütüncül bakışa yani var olduğum ülkenin ekonomik, kültürel, e, e, so şey sosyal bütün e, özelliklerini bir arada kavrayarak e, anlatmaya çalışıyorum. Bu, bu, bu, bu üç roman e, bunların e, keskinleştiği e, romanlar. Evet bir de yani, roman var. Yazar... Ayrıca, ayrıca şey var. E, yani e, kendi gecesinde de çok önemlidir. Evet. E, kendi gecesinde de e, yine aynı bakış açısı var diye düşünüyorum. Evet, doğru. bu Sizin kuşağınız kadın yazarlarda, İnce Hanım sizin de dediğiniz gibi birey hep bir arkasındaki toplumsal toplumsallıkla bir arada yer alıyor. Ve o toplumsallık bireyin neredeyse hücrelerine yapışmış gibi ve o toplumsallıktan kendini kurtarmaya ve özgürleştirmeye e, çalışan e, başka bir birey yaratmaya çalışıyor gibi sanki. E, bu program için ben e, Ayla Kutlu'yla, Pınar Kür'le e, ve Oya Baydar'la da konuştum daha öncesinde. E, ve e, onların da mesela e, birçok konuşmalarında tıpkı sizin e, burada söylediğiniz gibi edebiyatlarını kurarken yani toplumla, Türkiye ile, ve toplumsal olanla, politik olanla e, kurdukları ilişkiyi ve tam da yine sizin söylediğiniz gibi kadınlık ve erkeklik halleri üzerine e, düşünmenin de edebiyatın bir parçası olmasından bahsetmişlerdi. Son olarak şunu sormak istiyorum. Siz mesela kendi kuşağınız yazarlarla, yani özellikle kadın yazarlarla, bugünkü kuşak arasında farklar görüyor musunuz ya da bir devamdalık var mı sizce? Bu söylediğiniz e, özelliklerin e, bugün e, pek fazla söz konusu olmadığını e, görüyorum. Daha bireysel, daha e, özel e, durumlar üzerine, e, belki de daha küçük e, durumlar üzerine gelişen bir şey. Yani politik ücret içeriğin kaybolduğunu düşünüyorum. Ama yani biz niye böyle olduk? Biz çok fazla acısını gördük bu ülkenin. Ee, çok fazla çalkantı gördük. İşte darbeler, kişisel, onların kişisel yansımaları, işkenceler. Yani biz bunların içine yorulduk, var olduk. Yani şunu ben kendi kendime söylüyorum. E hala e bizim sokağımızda hiç bayram olmadı. E biz hala o sıkıntılar o acılar içinde yoruluyoruz. E bunları yaşarken görürken, biz de biz bunları görmeyi öğrenmiş, öğrendik. Şimdi sanki daha böyle hayat düz, dokuzsuz, yani şey günümüz edebiyatında da ee, o, o şeyi görüyorum yani ben ben biraz içeriksiz buluyorum Hı -hı. yani çok e, yakından izleyebildiğimi söyleyemeyeceğim ee, yani te teşebbüs ediyorum fakat e, yani bu, beni tam anlamıyla böyle şeyler şeylerde çok az görüyorum. Evet, yani bir, e, bu kuşak e, farklı bir edebiyatın e, e, ürünü diyebiliriz o zaman. E, İnce Hanım, çok teşekkür ederiz. E, i̇ki haftadır konuğumuz oldunuz. E, şüphesiz bu iki program hiç yeterli değil. <gülüyor> bu, bunları ben çok teşekkür ederim. Için. E, evet, bugün e, hangi kitabınızla veda etmek istersiniz okurlarınıza ve dinleyicilerimize? E, şimdi Taş ve Ten adlı romanımdan ee, bir bölüm okuyacağım. Ben tabii süreyi şey yapamıyorum. Siz beni uyarın. Tabii. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, buyurun söz sizde. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yüzünü nerede olduğunu bilmediğim zamanlarda hayal ettiğim gibi görebilmek için gözlerimi birkaç saniye kapattım. Onu başka bakışların ve zamanın bozmadığı haliyle Aynı esmerlik, aynı gülüş ve alnına düşen siyah perçemiyle gördüm. Kalktım, karşı karşıya durduk. Gözlerinin karısı dokunaklı ve bakışı sakınmalı bir kayıtsızlıkla doluydu. Çoktandır uzaklarda olduğu ve artık sesini kaybetmiş olduğum için konuşmadı. Anlatmaya değecek benim için önemli olan ne söyleyebilirdi ki? Hem çoktan alışmıştım ben olağan dışı görünen durumlara, anlaşılması güç şeylere, ansızın kaybolan yıldızlara ve çıkmayan fallara. Bir mevsim sonuydu ya da başı öyle bir geçiş. Hava nemli ve ılıktı, yapraklarsa koyu yeşil. Ona duyduğum arzunun anasıyla yüreğime el koyan ağrılı bir kayıp duygusu arasında şaşkın, umutsuz, ince hazır Belki yeniden gelir diye beklerim geldi Özlediğim bütün geçmiş yıllar için sıkı sıkı sarıldım olan Bedenim bedenini hemen tanıdı Çok uzun bir ayrılıktan sonra ait olduğu yere yuvasına dönmüştü sanki Ve oradan hiç ayrılmak istemiyordu Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar